893. konu. Ayşe ve Sevde validelerimizin birbirleriyle güzel geçinmeleri. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygambere bulamaç pişirdim. O sırada Sevde de oradaydı. Hazreti Peygamber onunla benim aramda oturuyordu. Sevde'ye bu yemekten sen de ye dedim. Fakat o yemedi. Ben de yemin ederim ki ya bu yemekten yersin ya da onu senin yüzüne sürerim dedim. Ama o yine yemedi. Bunun üzerine elimi yemeğe daldırıp onun yüzüne sürdüm. Hazreti Peygamber benim bu yaptığıma güldüler. Sonra da yemek kabını sevdeye uzatarak, sen de aynı şekilde Ayşe'nin yüzüne sür, buyurdular. Böylece o da benim yüzüme sürdü. Hazreti Peygamber onun yaptığına da gülüyordu. O sırada dışarıdan Hazreti Ömer'in sesi işitildi, ey Abdullah, diye bağırıyordu. Bu sesi işiten Hazreti Peygamber onun içeri gireceğini zannederek sevdeyle bana, kalkıp gidiniz ve yüzlerinizi yıkayınız, buyurdular. Hazreti Peygamberin kendisine saygı duyduğu bu olaydan sonra Ömer'e her zaman saygı duydum.